Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz. Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Cumhatlı adamlarla sık sık sözünü ettiğimiz, yayınlanan her kitabını tartıştığımız, gündeme aldığımız Alembadyu var gene bugün. Çok yeni değil çevrildi, birkaç ay oluyor, 100 yıl ama önemli bir yazılar var o kitabın içerisinde. Bir de bir metni var. ...felsefe ile politik arasındaki gizemli ilişki... ...bunu iki metnini daha ekleyerek... ...bir kitapçık haline getirmiş. O da yayınlandı... ...geçtiğimiz aylarda. Yani orijinali de yeni yayınlandı evet, değil mi? Evet, orijinali evet. Uh -huh. Şimdi birinci kitaptan başlayalım... ...yüzyıldan. Burada... ...Alem Badi'yi geçtiğimiz... ...geride bıraktığımız 20. yüzyılın... ...önemli anları nelerdir sorusuna... ...cevap bulmaya çalışıyor. Aslında herkesin kendince. Önemli anlar saptıyor. Yani daha doğrusu e, nelerin olup bittiği önemli değil de 20. yüzyılda ya da herhangi bir yüzyılda o olaylara nasıl baktınız, nasıl yorumladığınız önemli. E, istisnai anlarını bazıları genelde aslında e, savaş ve devrim gibi tarihsel e, ve politik parametrelere göre değerlendiriliyor ve başlangıç ya da sonuç noktaları tespit ediliyor bir yüzyılda. 20. yüzyılda bu açıdan bir istisna değil. Kimileri 1914'ü başlatıyorlar. 1914 Ağustos'un 1. Dünya Savaşı'nı ve duvarın yıkılmasıyla 1989'da yüzyılın bittiğini, kapitalizmin zaferiyle sona erdiğini söylüyorlar. Kimisi kötü olayları, bütün kıyımlara göre 20. yüzyıl değerlendiriyor. Stalinizme, nazizme, faşizme göre lanetli bir yüzyıl bu açıdan bakılıyor ölüm kamplarının, kulakların, holokostun, pogromların yüzyılı, devasa katliamların yüzyılı, totaliter bir yüzyıl var karşımızda. Ama onlar da gene hür dünyanın, kapitalist dünyanın, dünya pazarının zafer yüzyılı olarak sonuçlandırıyorlar yüzyılı. 1970'li yıllarda hak gerçekten de bir muhafazakarlık döneminin başladığını Baudrillard kabul ediyor. Ama Baudrillard yüzyılı biraz daha geriye götürüyor. 1900 1890'lara kadar alıyor. Yani 19. yüzyılın son 10 yılından itibaren başlatıyor. Bunun nedeni şu. o 1890 ile 1914 Ağustos'u arasında gerçekten çok parlak bir yaratıcılık dönemi yaşamış Avrupa. Schoenberg'in müziği evet. orada. E, Wittgenstein'in dil üzerine çalışmaları orada. E, Picasso'nun resmi mantığını alt üst edişi orada. E, aynı dönemde rast geliyor. E, kuantum... Freud orada. Evet Freud orada. Kuantum fiziğini, görecilik teorisini Einstein ortaya çıkarıyor. Ve daha pek çok şeyler. Bu yüzden çok parlak bir yüzyıl ve... Böyle bir parlak yüzyılı nasıl iki, iki büyük savaşın Avrupa'nın tam ortasında o medeni bu kadar böyle parlaklığı bu kadar bir kültürü yaratmış olan insanların nasıl birbirlerini boğazladıkları sorusu ortaya geliyor. Bunun cevabı aslında diyor bunu kimse pek üzerinde durmamıştı ama 1914 Avrupa açısından Avrupa'da kalırsak sınırlarımız Avrupa ile bakışımızı sınırlarsak evet parlak bir yüzyıl ama Avrupa'nın dışında bir koskoca bir sömürgecilik dünyası da vardı 1914'ten evvel o sömürgecilik paylaşma mücadelesi Avrupa'nın topraklarına sıçradı. Burada bunu okurken yazısını Badyo'nun benim Karl Polanyi'nin göz ardı ettiği bir şey aklıma geldi. O da bir uzun bir barış döneminden bahseder Avrupa'da. Barış döneminin ekonomik refahı sağladığını söyler. Ama hiç Avrupa dışındaki topraklara biraz göz ardı ettiğini o zaman görüyoruz. Hmm. Badyo'nun bu dikkat çekmesi karşısında. Evet. Büyük dönüşümden evet, büyük bahsediyoruz dönüşümde, evet, Karl yani. Polanyi'nin. Oradaki saptaması hatırlıyorsun biz de programımıza almıştık. Evet, evet, çok aslında önemli gözlemleri, evet, analizleri evet. barındıran bir kitap ama Badiou haklı olabilir. Yani böyle bir evet. barış döneminden bahsederken sadece kuzeyde ya da batı dünyasının yarı yer küresinde olan bir yani Avrupa'nın o refahını refahıyla karıştırmamak lazım. Evet, refah içerisinde insanlar yaratıyorlar tabii. Yaratıcılığı evet. da o besliyor. Evet, Avrupalı aydınların da bu sömürgelerde olup bitenleri pek öyle dikkate almadıklarını yani Hı. egzotik bir bakış, oryantalist bir bakışla e, yaklaştıklarını ama bu konuda tek bir istisnanın olduğunu yani başkası istisnalarda olabilir ama Badyu'nun andı Andréjit'in Kongo güncesi, Hı. Kongo yolculuğu. İşte orada diyor Afrika'nın nasıl sömürgeleştirildiğini, Jit çok güzel anlattığını söylüyor. Ben o kadar şey, andrejiti de böyle Pierre Lottie gibi Batı dışına çıktığında daha oryantalist bir bakışı olduğunu düşünmüştüm. Yani Avrupa merkezi bir bakışı evet, ama düşündüm. değil. Değilmiş yani evet. Badi öyle söylüyor. Badi ona evet, dikkat evet. çekiyor. Bir istisna yani, olarak onun özellikle anmış. Orada. Joseph Conrad de tabii. Joseph Conrad, evet, o da sömürgeci değil. Mesela evet, Edward Said'de... O, o da çok önemli bir şeye değiniyor tabii, tabii. çok önemli. Yani Edward Said ona karşı çıkar mesela. O kanonik okumanın, yani onu sömürgeciliğin bir yazarı olarak, sömürgeci mantığın bir yazarı olarak görmeye karşı çıkar. Evet, müthiş, artık. yanlış olur bence O de. çok yanlış, yani. evet. E, 20. yüzyıl, bu aydınlık, para, bu atılımcı yüzyılın geri planda bir sömürgecilik, Avrupa'nın toprakları dışında çıktığımız bir sömürgecilik olduğunu ve nihayet 1914'te artık o sömürgeciliğin geldiği sınırların kendi aralarında ve kendi toprakları üzerinde bir boğazlaşmaya evet. e, yol açtığını söylüyor. Şimdi burada bir şey daha var. E, bu vahşiliği bütün yüzyılı e, lanetli bir yüzyıl olarak gördüğünde de nazizmin yaptığı o Kıyımları, pogromları Rusya'daki, Stalin Rusya'sındaki kıyımları hep bir kötülük olarak görmeye de karşı çıkıyor. Bu radikal kötülük dersek bu bir teolojik yaklaşımdır. Buna bir politik yaklaşımla bakmamız gerekiyor. Po, po, bu Avrupa'nın politikasının içerisindeydi. Yani nazilerin bunları... Düşünerek yapmadıklarını söylemek bu. Nazizm hesaplaşmayı ertelemek ya da hiç yapmamak. Nazizm kıyımları yapanları biraz aklamak anlamına geliyor. Batılı insanın kendisiyle hesaplaşmak istemediği için böylesine bir teolojik yaklaşımı görüyorlar. E, tercih ettiğini söylüyor. Burada tabii Hannah Arendt de, Kanttan gelen o geleneği kötülük olarak görme geleneğine de e, Nazilerin yaptıkları kıyımlar bir eleştiri var. Hmm. Ama burada söylediği de de haklılık payı var. Yani eğer barbarlık olarak e, ko, ko, söylemekle bunu nitelemekle liberal dünya, e, Batı dünyası kendisini çok masummuş gibi gösteriyor. Kendisini <gülüyor> dışarıdan gelmiş gibi bir şey evet. gösteriyor. Oysa ki Avrupa'nın kendi düşüncesiydi bu yani. Antisemitizm çok uççuluk. En yüksek noktaya, en uç noktasına ekonomik koşullarında zorladığı, ekonomik konjonktürün de orada biçimlendi. tarihsel olarak da tabii Almanya'da uç verdi ve en aşırı biçimini orada da gördük onun. Ama bu Avrupa'ya çok yabancı bir düşünce değil, ırkçılık ve antisemitizm böyle ayrımcılığında olsun. Böyle olmasının. Bir de tabii muzaffer bir, kapitalizm adına muzaffer bir yüzyıl se seçiyorlar. Yani e, her şey kapitalizmin zaferiyle bitti. Ve bundan başkası da olamazdı. Tarih buraya. Ee, evet doğru tipik, tipik bir tarih yazımı değil mi? Evet. Galiplerin, evet, zafer, muzafferlerin açısından yazılmış evet. bir tarih oluyor o zaman da evet. gene. Bir de şey var yani bunun 19. yüzyılın, Biraz yenilgiler yüz yüzyılı olduğunu kabul ediyor. 1848'lerde halk ayaklanmaların bastırılması, komünün bastırılması. E buna bahtsız romantizm dönemi diyor. Ama böyle bir bahtsız romantizm, yenilgiler ve 20. yüzyılda da tam yengiler, e, zaferler yüzyılı, devrimci mücadeleler açısından zaferler yüzyılı olarak da görmek mümkün. 19 Sonradan takı aldıkları biçime rağmen, sonradan aldıkları biçim ne olursa olsun bir zafer kazanmışlık var 1917'de, Çin devriminde, Vietnam ve Cezayir halklarının özgürlükler mücadelelerinde. Böylece bir zafer kazanmışlığı var, özgürleşme mücadelelerinin olumlu bir biçimde sonuçlanması ama sonradan seyrinin de değişmesi söz konusu tabii. Nihayet 1970'lerde sonlarından itibaren dünya bir şey dönemine girdi. E, muhafazakarlık dönemine girdi. Yani son çeyreği 20. yüzyılın muhafazakarlığın egemen olduğu bir yüzyıldı. İnsanlar aileye döndüler. Işte, e, e, iyi, bir, iyi bir yurttaş olmaya çalıştılar. İyi bir vergisini veren. ilk kazanan, gelir e, yüksek olmasını çalışan, refah düzeyini yüksek olmasını çalışan ama çok da fazla başkalarını düşünmeyen bir yurttaş olmaya çalıştılar. Evet. Yani bu yurttaş olmak devlete Hı. bağlı olmak demektir biraz da. Eskiden diyor... E, yani 1970'ler öncesi Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı ile 1960'lar insanların çok kariyere önem vermedikleri, mülkiyet ilişkilerine çok önem vermedikleri, kendini devletin dışında düşündükleri bir dönemde diyor. Bu yüzden de devrimci bir dönemde diyor ve başkalarına göre pek çoklarına göre kapitalizmin zaferiyle yani neoliberalizmin nihai zaferiyle sonuçlanmıştı. Burada gelip her şey bire dayanıt diyor. Eskiden antagonizmalar e, temelinde düşünüyordu dünya. Kapitalist dünya ve sosyalist dünya. Emperyalist dünya, hür dünya ve totaliter rejimler ona göre totaliter rejimler. Ama bu bir, bu antagonizmadan bir bir çıktı. Bir kapitalist düzen, neoliberal düzen çıktı. Ama şimdi o soğuk savaşın zaman zaman e, sıcak savaşa dönüşme anları da yaşandı. Küba'da füze krizinde olduğu gibi. Şimdi onun yok olduğu zorunda ama tam aksine diyor günümüzde birin şiddeti var diyor. Tek bir egemen olan birin şiddetinden söz ediyor. Burada birin şiddetinin bölünmesinden yana barıyor. Doğru bir çözüm bir öneriyor tartışılır ama buradan kendisi bir, hala bir Maoist olmasından dolayı gidip kültür devrimine gidiyor. Kültür devrimindeki sağ akımla sol eğilim, Mao'nun temsil ettiği sol eğilim bir ikiye bölünür dialektin evet. farklı tezahürleri. İki birde erir, bir senteze ulaşır. Dancyo Pink ve diğerlerinin ekonomiyi geliştirmeye, üretimci güçleri, üretim güçlerini geliştirmeyi başlıca hedef sayan ve bugünkü kapitalizme varanlar. Evet. Yani bürokrat bir <gülüyor> büro, ekonomik düşünen bürokrat kesim. Onlar bir senteze varmaya çalışırken eskisini tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Oysa Mao'nun gençleri seferber ederek öğrencileri seferber ederek biri ikiye bölmekte hala sınıf mücadelesinin devam ettiğini söylüyor. Ama tabi kültür devrimi de ilk 2-3 yılındaki o devrimci niteliğini kaybederek birden çığından çıktı ve bunun çığından çıktığını ilk öğrendi Mao oldu. Ordu müdahale etti. Ama söylendiğinin aksine Mao'nun bir iktidar savaşı değil diyor. Mao gençleri seferber ederken burada çok samimidir. İşte şimdi o birin şiddetini tekrar bu diyalektiği bu şekilde düşünerek, biri ikiye bölerek, <gülüyor> tekrar hegemonyasından, neoliberal hegemonyadan kurtulabiliriz diyor. Orada çözüm olarak Çin devrimindeki diyalektik farklı iki farklı yorumuna gönderme yapıyor. Evet ilginç çok yani her şey... Tümüyle katılmasak evet, bile işleri, çok önemli bir analiz, yönelttim. bağlantılar. Ben de onu söyleyecektim. Bağlam üzerinde çok ilginç şeyler söylüyor. Şimdi bir ara veriyoruz ve müzik olarak Gil Scott Heron'dan The Bottle Şişe adlı parçayı dinliyoruz. magic word, and the magic word this evening is rebirth. Rebirth and regeneration as embodied in the rhythm of Wawamwanko, Wawamwanko is the rhythm of rebirth and regeneration, named by the Africans after the snake. Because the snake could shed its skin each year and appear to be reborn. So Wawamwanko well, became the rhythm of rebirth and regeneration. Say to get down in you sometimes. Say to get, get, get down in you, get down in you, get down in you, get down in you sometimes. Call up names, say Wawamwanko. Well, Wawamwanko. Wawamwanko. One, one Give me some time, give me some time. Say, won't let go, say. One, one, Got me, won't let go, got me, won't let go, say. Like, check it to, get to rhythm called one, one, four. Rhythm of rebirth and regen regeneration. The song is called The The Bottle. Me. Won't let go. Say, one, one, go. Got me. You see that black boy over there running scared. His old man in a bottle. Say he his night about. Gil Scott Aaron'dan The Bottle'ı dinliyorduk ve programımıza da devam edelim. Şimdi saat 17 geçiyor ve biz Cuma'da Adamlar programında Halil Turhanlı ile Deniz Ömer Madra, Alain Badiou bugün 75 yaşında olan Fransız Radikal Solu'nun önemli düşünürlerinden felsefeci Alain Badiou'nun iki kitabı var elimizde ve onun düşünceleri üzerinde Birçok başka programda yapmıştık. Şimdi de gene onlardan biriyle karşınızdayız. Kitaplardan biri Yüzyıl başlığını taşıyor. Alain Badiou'nun yanılmıyorsam 5 sene önce, 7 sene önce yayınlamış oldu Sel yayıncılıktan da 2010 yılında 2 sene önce yayınlanmış olan bir kitap. Türkçesi Işık Ergü'den Alain Badiou Yüzyıl ve bu Yüzyıl'ın nasıl bir yüzyıl kaç yıldan oluşan bir yüzyıl olduğunu hmm. tartışıyoruz. İkinci bir kitapçık diyebileceğimiz bir yayını da çok daha yeni o son zamanlarda 2011'de yayınlanmış bir konuşmalarından bir derleme galiba. Onun da adı Alain Badiou bu felsefeyle politika arasındaki gizemli ilişki başlığını taşıyor. Birinci Yüzyıl adlı kitabı Sel Yayıncılık'tan çıkan Işıl Ergüden'in çevirisiydi. Bu felsefeyle politika arasındaki gizemli ilişki başlıklı kitapsa Murat Erşen tarafından çevrilmiş ve monokl yayınlarından da yayınlanmıştı. Evet, Yüzyıl'ın... Bir birlik bir ile kapandığını, kapitalist egemonyanın, kapitalist düzenin egemen olduğunu ve onun zaferiyle sonuçlandığını söylüyorum. 70'lerde başlayan tutuculuk döneminin ve 1989'da duvarın yıkımı, Sovyetler sisteminin, Sovyet sisteminin çökmesi, duvarın yıkılmasıyla birlikte kapitalizmin savunucularının zafer çığlıkları attıklarını ve yüzyılın... Galiplerinin kendilerini ilan ettiklerini söylüyordu. Bu biri şiddetini kırmanın birinden biri bölmenin yollarını aramak gerekir diyor. Çünkü devrimciler her zaman bölünmeden yanadırlar, bölürler. O Çin'deki örnekte de. E, ...dialektik şamanın iki ayrı... ...dialektiğin iki ayrı yorumu... ...dense yapı sağcı yorum... ...o sentezde aynı zamanda bir birlik arzusu... ...var ama o birlik eski düzeni... ...geri getirme düzeni ...geri getirme arzusudur, restorasyoncudur. Burada Mao daha sol bir şeydi... ...hatta radikal bir sol... E, ...anlayışı temsil ediyordu. 1966 ile 67... ...dönemi kültür devrimi... ...oldukça olumlu bir dönemdi ama daha sonra... ...bir şiddet dönemi geldi. Öğrencilerin o... E, ...yaptıkları kamusal tartışma bastırmak için ordunun devreye sokulduğunu bunun bizzat da Mao tarafından Hı -hı. emcik teşvik ettiğin evet. tartışmaların ordunun da daha sonra Mao tarafından devreye sokuldu ama tam asıl şey Mao'nun ölümünden sonra 1976'da Termidor e, darbesiyle Deng Xiaoping ve ekibinin e, başa geçtiğini söylüyor fakat bir şey var diyor şurada, de, de, yani Çin'deki o büyük kültür devriminden öğrenmemiz gereken bir şey var eski tarzda artık politika yapmanın solcular açısından sol siyasetle özgüleşme siyasetler açısından e, eski tarzda biz politika yapmanın mümkün olmadığını öğrenmiştik. Öğren, Nedir o eski tarzda politika? Partiyi öncü kabul ederek ya da mücadelenin merkezini alarak politika üretmek. Bundan sonra o tür partilerle e, yani eski partiye parti bürokrasisinin egemen olmuş olmasına rağmen biz devrimcilerin çıkarması gereken ders artık o tür parti anlayışıyla mücadelenin yürütülemeyeceğidir diyor. Ama biz bir soru daha var orada ki benim de paylaşmam mümkün değil. Büyük bir ihtimalle sen de paylaşmayacaksın. Ya şiddet? Evet tabi yani, yani, ya, yani asıl meseleyi getirip eninde sonunda mutlaka dayatmak gerektiği dayatmamız gereken yer bu şiddet meselesi evet. Yani Çin devriminde de bir şiddet vardı. Bunu herkes söylüyor. Burada verdiği cevap çok e, kabul edemeyecek bir cevap. İyi'nin ve kötünün ötesindedir bazen diyor. Yargılayamazsın. Hmm, i̇şte evet buna katılmak. Yani şu mü? e, özgürleşme mücadelesi veren insanlar insanlıkları tanımadığı e, hallerde hukukun dış ve dışına çıkarttıkları, hukuk öznesi bile kabul edilmedikleri hallerde Amerika'da bir kölelik zamandan bir örnek vermiştik hatırlarsan John Brown örneğin. Hı hı. o o tür zaman o gibi ön, e, zamanlarda şiddete başvurmaları kaçınmazdır ama şiddeti kaçınmaz şiddeti bile yargılarsın. Evet. Tarihsel olarak yargılarsın. Yani Hı -hı. o kadar şiddet gerekli miydi dersin kendine. kendine. İyinin ve kötünün ötesindedir bu demek. Yani onu onu her türlü yargılamanın... Mutlaklaştırmak. Mut... Evet. bu burada cevap veremediği için... Bir, bir, böyle bir meta, çok güzel bir sözcükle... Meta, meta bir alana... E, kapamaya çalışmış öyle. gibi geliyor. Bir de şu var. 20. yüzyıl ilişkin olarak verdiği bir saptama. 20. yüzyıl insanı değiştirmek... Ise, e, Istenmişti. Yani yeni bir insan yaratma projeleri yürürlüğe konuştu. 20. yüzyılın en belirgin özelliklerinden bir tanesi oydu. Hem sağda hem solda faşist düşünceleri bir yeni insan yaratmaya çalışıyordu. Ama yeni faşist düşünce e, es aslında eski insanı köklerine bağlı, mitik köklerine bağlı insanı çürümüş, dejenere olmuş olan insanı. ya e, Ulusal bağlarından, değerlerinden, dinsel bağlarından kopmuş olan, bağları gevşemiş olan insanı e, tekrar onarmayı amaçlıyordu. Yeni bir insan değil de aslında eski o mitik bir insanı tekrar canlandırmaya çalışıyordu. Heidegger de buna dahil diyor, bahsediyor. Ama sol, sol siyasetler her şeye rağmen aradaki e, e, uygulamadaki bütün e, yanlışlıklara, sapmalara, olumsuzluklara rağmen Yeni bir insan projesi vardı onlarda. Daha önce olmamış yaratma insan şeyi vardı. Tabii elbet bunlar yani hepsi yaratmak, bir yeni bir insan yaratmak Frank, Dr. Frankenstein şeyi gibi ortaya çıkabilir. Yani mühendislik, sosyal mühendislik projelerine dönüşebilir. Bunun da farkında aslında. Ama diyor ki faşizmin yaratmaya çalıştığı insan yüklemli bir insandır hep. Aryan olabilir, Alman, Fransız olabilir. Böyle belirli şeyleri var. Bir, bir Belirli genelleştirici kategorilerin içerisindeki bir insandır. Ama mesela Marx'ın insanı şey yaparsak o yüklemsiz bir özne. Evrensel yüklemsiz insan. Vatanı yok, hatta ailesi yok. Hiçbir şeysi yok. Yani yeni bir insandır, o farklıdır diyor. Şimdi burada iki tane... Örnek vermiş bir tane birisi e, yani yeni başlangıç yapma örneklerinden birisi Jean Paul Sartre'ın yani, Diyalektik aklın eleştirisinin giriş bölümündeki bir tezlerinden yola çıkıyor. Orada Tanrı öldü demişti Nietzsche ya, ama Tanrı'nın yerine de kendisini gösteriyordu. Tanrı'nın yerine kendisini koyuyordu. Ben geleceğim ben kendim geleceğin cisiyim, müjdesiyim böyle bir şey mutlaka. Sartre'de böyle bir şey var diyor. Tanrısal olanla her türlü bağlarını koparmış ama kendine bir mutlaklık affetmiş, affeden bir insan. Hmm. Orada o, o tanrının yerine geçmeye çalışan, onun tanrının yerine koymaya çalışan e, çalışmıştı Sartre'de. Bu projenin, böyle bir projenin Stalin'in projelerine uyum sağlama gibi bir şey vardır e, demiş. Ama bir de bir başka şey, örneği e, Foucault'da. Fukoda insanın sonunu ilan etmişti, ee, insanın bir sildiği anda insanın yok olacağı yerde, doğacak olan boşlukta tekrar yeni düşünmeyi, yeniden düşünmeyi mümkün kılacağını düşünüyordu. Bu her iki projede aslında insan şeye yol açabilirler, ee, mühendislik, insan mühendisine yol açabilirler. Ama evet, insanı... böyle bir tehlike barındırıyor. Var yani. Evet, <gülüyor> var. Ama yine de insanın bir gelecek projesinin içerisinde düşünmek gerekiyor diyor. İnsanı verili olarak bugünün sadece şimdiki zaman içerisinde düşünmek çok tehlikelidir. Ben size ürkütücü bir şey söyleyeyim diyor. diyor aynı. İnsanı öyle düşünürseniz herhangi doğadaki herhangi bir hayvan grubundan, hayvan toplumundan fark olmaz. İnsanı doğallığına indirilmiş olursunuz diyor. İnsan gelecekten, geçmişten geliyor... Bugün de konaklıyor ve oradan geleceğe yöneliyor. Ama bir özgürleşme projesinin bütünsel insan olma ıı, arzusunu taşır, taşır insan. Yani yabancılaşmadan ıı, kurtulmaya çalışır. Aksi takdir sadece bu günde düşünürse insanın ıı, biraz ağır olacak ama bir karınca topluluğu gibidir insan. Hı hı. Öyle düşünürsünüz. İşte 21. yüzyılda bu tür projeler ortadan kalktığı için insan sadece ıı, veri olarak sadece bugün... Bu, bu, ıı, Sartre'nin radikal hümanizması ortadan kalktığı için bir tür böyle militarist hümanizm ortaya çıktı diyor. Amerika'nın müdahale etmesi. Yani insan sadece merhamet edilmesi gereken bir varlıkmış gibi. Sadece acı çeken merhamet edilmesi gereken bir varlıkmış gibi. Buradaki insancıl müdahalelerde, sözü manayı yapılan insancıl müdahalelerde bir şey var. Sartre'nin. Ee, bir iki yüzlük var diyor. Bosna'da olsun, geç müdahale, Irak'ta olsun. bu tür Bunlar çok hümanist değil, militer hümanist daha doğrusu. Evet, militerist, militer hümanizm. Bu radikal hümanizmin ve Fusat'ın radikal hümanizmin, Foucault'un radikal anti-hümanizminin yok oluşuyla birlikte, insanın bir proje olarak görünmemesiyle birlikte, bütün sakıncalarına rağmen insan bir proje olarak görülmeli yani demek istiyor sonuçta. Evet, önemli. Yani çok baya üzerinde düşünüp tahlil geliştirilmeye müsait düşünceler, evet. önemli düşünceler. Peki iki yarım saati tamamlarken programda şimdi de Bob Dylan'dan Friday adlı parçayı dinleyerek devam edelim. 7 a.m. Waking up in the morning Gotta be fresh Gotta go downstairs Gotta have my bowl Gotta have cereal Seeing everything Time is going Jigging on and on Everybody's rushing Gotta get down to the bus stop Gotta catch my bus I see my friends Kicking in the front seat Sitting in the back seat Gotta make up my mind Which seat can I take? It's Friday Friday Gotta get down On Friday Everybody's looking forward to the weekend Party and party and yeah Party and party and yeah, fun, fun, fun, fun. Looking forward to the weekend. 7:45, driving on the highway, cruising so fast, I want time to fly. Vâng. Hmm. Hmm.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 So excited, we're so excited. We're gonna have a ball today. Tomorrow is Saturday and Sunday come afterwards. I don't want. Evet Bob Dylan'dan Friday adlı harika bir şarkıyla devam ettik bence. Bence harika yani. Devam ettiğimiz kesin de ee, bunu da belki de e, günün birinde... E, bizim programın şeyini cuma evet, adamları olabilir. tanıtım müziği <gülüyor> Doğru, olarak da kullanmak. Değiştirmenin zamanı geldi. <gülüyor> Değiştirebiliriz bile ama öbürüne de yazık olmasın. Evet Cuma'da adamlar programında Alain Badiou üzerine konuşuyoruz. Elimizde iki kitap var. Yüzyıl Yıl Düşünsel bölümünde Sel yayınlarının düşünsel bölümünde çıktı. 2010 yılında çıkmış Işık Ergü'den çevirisiyle bir de Murat Erşen çevirisiyle monokli yayınlarından çıkan felsefe ile politika arasındaki gizemli ilişki kitabı ya da kitapçı üzerinden konuşuyoruz. Badyu'nun söyledikleri bize ışık tutuyor. Evet, Batyun'un e, 20. yüzyılın muhasebesini yaparken 21. yüzyıla biraz karamsar e, bir bakışı var bu kitapta. Ama daha sonra değiştirdi o görüşlerini. Yani o kadar karamsar değil. Mesela 21. yüzyılda İtopyalar'ın yüzyılı değildir artık. Devrimci mücadelelerin o kadar olamayacağını söylüyor, ima ediyor. Fakat daha sonra bir farklı bir bakışı var. Yani daha iyimser dedi yani, yani. Gibi. özellikle 2011 yılından sonra bütün dünyayı saran evet, ayaklanma mesela, ve evet, evet, devrimler evet, evet. Kimisi başarılı Kimisi çok bastırılmaya yüz tutan ama müthiş bir kalkışma yılı oldu yani 2000100'ün yeni 10 yılı ikinci 10 yılının ikinci 10 yılı çok Umut verici evet, şeylerle doğru. de başladı yani doğru. devrimci. Açıda. Kendisi de öyle bir kitabı var, bir kitapçı var yani Arap e, Baharı, Orta evet. ki dalgalanmalar, isyanlar, İspanya'daki öfkeleri de içine alan. Oküpai, e, evet, Amerika'daki bir şey var, dene, bir uzun bir yazısı var. O da yine çevrilmişti. Ee, yani bu kitapta... biraz e, yüzyılın sonunda yazılmış, e, daha sonra yeni yüzyılın başına yazılmış yazılar. Mutlak şimdiki zamanın yüzyılı diyor. Pek öyle değil. Senin de demin söylediğin gibi. Kendisi de kabul ettiği üzere. Ama gelecek zamanında da uzanıyor insan. İnsan kendi mutlak... Burada bütün sakıncalarını, bütün şey, içeride bütün tehlikelere, risklere karşın insanın bir progr gelecek programının içerisinde yerleştirmesini, bir özgürleşme siyasetlerinin zaten bir gelecek programı olduğunu söylüyor. Kendi mutlaklığının sonsuz programı olarak insan. Sartre'de evet. gördüğümüz bu radikal hümanizm. Bunun terk edildiğini 21. yüzyılda. Özellikle burada e, o yeni filozofları, e, Sarkozy'yi destekleyenleri, e, doğrudan ya da dolayısız olarak destekleyenleri, neoliberal düzenin e, de, omuz verenleri kastediyor biraz. Da, böyle bir ciddi bir entelektüel desteği de var aslında hı hı. E, bir yandan. onu hesaplaştığı bir şey, bir e, kitap, denemeler olarak kabul etmek gerekiyor. Bu, bu nedenle de, e, terk edildiği için e, yüzyılın 21. yüzyılda böyle bir şey var. Bir bakışı var. Politikayı e, tanımlıyor bir başka yazısında. Sonsuz başlıklı bir yazısında. Politika, profesyonel politikacının yaptıklarından farklı olarak yani devleti ilgilendiren, devlete gönderme yapılan politikadan farklı olarak başlangıç yapma arzusudur. Başlangıç yapma, mücadele etme ve bölünme arzusu. bütün Birliğin bölünmesi arzusu. resmi Fakat bir yer, sanatla burada politikanın arasında bir ittifak olmuştur. Sovyet devriminin ilk yıllarında gördüğümüz gibi, Çin'de de gördüğümüz gibi ve 68'de gördüğümüz gibi insanlar o bölünme taleplerini, farklılık yaratma taleplerini, farklılaşma isteklerini... Tekilleşme isteklerini o da çok vurguluyor. Tekilleşmek demek neokapitalizmin bireyiciliğinden farklı bir şeydir diyor. Tekilleşmek, kolektifin içerisinde insanların erimemesi. Bu arzuların estetik bir form içerisinde ifade ederler. Nitekim değişik, ama modern çağda avantgard hareketlerin politikayla, devrimci politikalarla, özgürleşme siyasetleriyle bir ittifakı olmuştur. Gerçek istücüler, durumcular. Bunlar bu gruplaşmaları, poetik politik... ...poetik politik gruplaşmalar olarak kabul ettiği şey... ...küçük gruplar ama... ...poetik politik gruplar... ...bunlar parti siyasetlerinin yerine geçebilirler diyor. Öyle o... o ...arzuları vardı. Tabi parti siyasetin içerisine... ...geçmek istediklerinde de ezildiler. Hı. Ama kendileri de aslında biraz şeycidirlerdi. Ee, çok suçlayıcı... ...çok dışlayıcı... ...çok yargılayıcı. Üyelerini hemen... E, ...parti gibi davranıyorlar. Hizipçi. Yani. Evet, evet hizipçi. kendileri de. Böyle bir şeyleri de var. Ee, bu grupların... Bir kopuş gibi yeni örgütlenme biçimi partiye alternatif olabilir. Hem sanatı hem şeyi düşünülebilir. Bunu ama George Batay da düşünmüştü. Evet, yani evet. Faşizme karşı karşı kontr, karşı atak, atak kontrol Atak öyle bir şey vardı evet, böyle evet. bir grup küçük grup bunlar çok küçük gruplar tabii partinin yerine geçer mi o farklı ama farklı da çok büyük de çok e, o yapısıyla da devrimci politikaları yürütüyor mu o da tartışıl tartışılması gerekir yani o başarılı mıydı o da tartışılması gerekir. Bu grupların da çok kendi işlerinde ama şüpheli saptadılar hemen grup Andre Breton'un çok meşhurdur. Böyle insanları grubun içi, gerçek üstücü grubun içerisinden atması, onları sergi, eserlerinin sergilerden çıkarması, böyle bir Gerçek üstücülerin babası yani böyle şef, bir şey, evet, parti başkanı. Şey. Küçük olsun ama evet. benim olsun mantığı da yaygın herhalde. Evet doğru. Şimdi sanatta önemli olan da Edim'den çok bir jesttir diyor. Jest olarak da göstermek, bir eylem olarak göstermek kendini. Evet. Şu, o, yine o Çağdaş Sonsuz başını taşıyan yazısında e, Jean-Luc Nancy'nin, Blanchot'un o işlevsiz çalışmayan topluluk, toplum ya da e, kavramlarına, nosyonlarına bir gönderme yapıyor. Devrimci siyasetleri şunu baştan kabul etmeleri gerekiyor. Kusursuz bir toplum yaratmak mümkün değil. ...yani bu işlevsiz toplum... ...çalışmayan toplum... E, ...ya da ortak tözleri olmayan... ...insanların bir aradalığını... ...bir araya tutabilmek için... ...ki o yüklemsiz... E, ...özneler dediğimiz şey... ...mitik bir geçmişi paylaşmayan insanlar... ...ki öyle bir geçmiş yok... Ge ...geleceğin, geçmişin, geleneğin icadı der... ...hani Hobson... ...öyle evet. bir gelenek yok aslında... ...ulusların öyle bir geleneği diyor. ...öyle bir geleneğin olmadığını kabul eder... ...insanları bir arada tutmak için... ...bunu peşinden kabul etmek gerekiyor. Kusursuz bir toplum yaratmak amacıyla... ...yola koyulmamalı devrimci siyasetler. Ama insanın yabancılaşmasını aşmalılar. Bütünlüklü bir... ...özne yaratmalılar. Yani... ...insanın bir yabancılaşmayı... ...aşma yolcusu olarak insan orada... o ...görmeli. Devrimci mücadele... De ...böyledir. E, sanatın da ve politikanın birliği... E, ...bunu e, bir, bir araya... Şey, ...bir araya bulunduğu ittifakları... ...böyle bir toplumu gerçekleştirebilir... ...diyor. E, ...tabii Lenin'e gönderme var... ...ayaklanmaların da sanat eseri... ...olduğuna dair... E, ...fakat... E, e, ...evet başlangıçta bir sanat eseri gibi... bir ...ayaklanma sanatı, isyan sanatı... ...o kendisi Çin devriminde... ...kültür devrimini söylerken de söylüyor... ...ilinin ve kötünün ötesindekini... Evet. ...biraz temellendirmek için... A, ...coşku vardır her şeyde diyor... ...yani yıkmak <gülüyor> ve coşku bir aradadır... ...bu yıkmak ve coşku... Bu ...bazen öyle kaynaşabiliyorlar ki... ...bir şiddete de varabiliyor... George Sorrel'de de var bu. Elbette. Yani e, Haftaya tartışacağız belki. Ernst da bir bölüm ayırmış mesela. George Sorrel'e e, faşizme hiç hizmet etmek istemedi tabii ki diyor. E, bütün hayatı boyunca sosyalist olduğunu söyledi. Hatta Marksist olduğunu söyledi. Ama Mussolini'ye yolu açmıştır kendisi. Evet, ve Mussolini müthiş etkilenmiştir. Evet. Onun düşüncelerinden yararlanmıştır. Sendikal anlayışından. O çok radikal bir sendikacılık anlayışından etkiliyor. Niye? çok mutlak bir şey var orada iradecilik var. Her yani bütün koşulları <gülüyor> değiştirebilir insan eylem yoluyla. Yani iradeyi bu kadar yüceltirse e, her türlü tabii şiddetin, şiddetin yolunu de, daha açmış şey, evet, tabii, da açmış oluyorsun tabii. Orada dikkat yani bir. o çok dikkat etmek lazım. Badyum, benim mesela iyinin kötülüğün ötesindedir her şeyi yargılayamazsın sözü biraz ...açıkçası şeyde ürkmedim de insanı hayvanla e, e, Şimdiki zamanın içindeki düşünen insan hayvan olur. Sözcü beni o kadar ürkütmedi kendi uyarısına rağmen. Ama iyinin ve kötünün ötesinde <gülüyor> dersen biraz değil. daha ürküyorsun. <gülüyor> Ki <hemen gülüyor> o biraz belirtim. meta bir alana geçer beni bizi beni aşar en azından. Yani ben biraz daha farklı düşünüyorum. Şiddet özgürlük eylemlerinde sembolik şiddet uygulanabilir, hala uygulanabilir. Yani karşındaki hasmının tavrına bağlı olarak şey yapılır, tanıma mücadelesi. Evet, yani burada söz konusu olan ben de kendi açımdan izah edeyim. Bir pasifist e, değilim aslında. E, bir pasifist denemez. Mutlaka, yani şiddetin de mecburen meşru müdafaa olarak kullanılması gereken durumlar vardır. Ama burada sözü edilen iyinin ve kötüsünün ötesine geçen bir değerlendirmedeki şiddet, o meşru müdafaa gibi yani Can havliyle ancak başvurulması gerekebilecek bir durumun ötesine geçiyor yani evet, ya. ve öyle bir şiddet her koşulda başvurulabilir Ko çok kolaylıkla başvurulabilirmiş evet yani evet. çok şey, şey şimdi istersen bir de o Parça mı çalalım Diğer e, o felsefe ile politikanın arasındaki metninden mi söz etmeliyiz? Yani? Aslında istersen bir parça Peki. hazır Bob Dylan dinlemişken Bob Dylan bu sefer Johnny Cash ile bir başka ustayla Girl from the North Country diye çok bir filmden bir müzik bu aslında değil mi? Galiba galiba evet. ama Bob Dylan sanıyorum Bob Dylan bestesi. Evet evet bu film bir Hı. yer aldığı bir filmdi evet. zaten Bob Dylan'ın da galiba. Oradan bir biraz dinleyelim. If Remember me To one who lives there, For she once was A true love of mine See for me That her hair's hanging long It curls and falls All down her bridge See for me that her hair hanging long. that's the way i remember her bed if you go when the snow flakes fall when the rivers freeze then some day See, for me if she's wearing a coat so warm To keep her from the howling winds If you're traveling in the north country first Where the winds hit heavy on the boat Once was a true love of mine If you were trapped in the North country fair in heaven my borderline Remember me to one who lives there well, She was one a true love of mine to true love of mine A true love of mine to love of mine to true love of mine Evet konser kaydından Bob Dylan ve Johnny Cash birlikte Girl from North Country adlı şarkıyı seslendirdiler. Cuma Adlı Adamlar programının da son çeyreğine bu şekilde girmiş olduk. Halil Turhanlı ve bendeniz Ömer Madra. Evet Alain Badiou'nun e, ikinci kitapçı diyelim üzerinde biraz daha fazla şimdi de bu son 10 dakikamızda. 12 dakikamızda duralım monokle yayınlarından yayınlanmış olan iki yazısının derlemesinden yazının dostluğuyla dostluğun yazısı. Evet böyle bir şey yani içinde felsefe ile politika arasındaki gizemli ilişki asker figürü bir de politika anlatımsal olmayan bir diyalektik başlığını taşıyor. Evet ama taşıyor. Baş, kitaba başlığını kitapçıya başlığını veren metinde evet. daha önemli <gülüyor> Evet. Tabii bir düşünürün yazdığı her şey önemli de biraz daha önemli. Evet tamam. Daha çıkardım. tartışma yol açıyor. Burada felsefe ile politik arasındaki öncelikle bir paradoksal bir ilişki olduğunu saptayarak başlıyor. Daha sonra da pek çok düşünürün felsefenin diğer disiplinlerle bağlantılı olarak gelişebileceğini düşündüklerini, felsefeyi o şekilde anladıklarını, yaklaştıklarını söylüyor. Örnekse işte Platon ve Descartes için matematik, Popper için fizik, Hegel ve Marx da tarihle felsefeyi birlikte düşünüyorlar. Daha doğrusu ayrı düşünemiyorlardı. Bergson'da da biyoloji. Biyolojiyle birlikte düşünür felsefeyi. Bacı ben diyor farklı dört tane kategori öneriyorum. Bu bilime felsefenin gelişmesinin bilime bağlı olduğunu düşünmüyorum ama bunun yanında dört tane ayrı kategori düşük söyleyeceğim diyor. Bunlar farklı küme söyleyeceğim. Bunlara ben koşul kümesi olarak adlandırıyorum demiş. Birincisi evet bilim. Ama tek başına bilim değil. Politika Diğer ikisi daha önemli, daha doğrusu daha ayrı, diğerleri diğer saydığımız ya da Badyo'nun örnek verdiği düşünürlerinin pek önemsemedikleri üç, iki konu. Sanat ve aşk. Burada asıl demin o bizi şaşırtan, iyinin ve kötünün ötesinde sözüyle bizi şaşırtan, biraz geri adım atmamızı sağlayan, yol açan Badyo hemen kendisine çekiyor aslında birden böyle. Evet. Ee, yeni bir sonsuz kavramına <gülüyor> Bağlıyım ben diyerek e, Mallarme'nin, e, Rambo'nun Peşot'un ve Wallace Stevens'ın hmm. Pek çoklarının kabul etmeyecekleri Amerikalı modernist şair Wallace Stevens'ın şiirlerinin Beckett'ın düz yazısının, psikanalizin hmm. e, Ve cinsiyet Psikanalizminin ele aldığı cinsellik Konularının pek çoğunun felsefeyle Birlikte e, ele alınması Gerektiğini ve de, bunların Devrimci politikalara da temel Olabileceklerini söyleyebilirim evet. Burada çok önemli. Walt Stevens'ın şiirini devrimci politikanın içerisinde görmesi <gülüyor> bence çok çok önemli. E, felsefenin iki ayrı doğasına ilişkin iki ayrı görüş vardır diyor. Felsefe ve çok bilinen bir şey hemen sordu ne dersen felsefe konusunda az çok çok bilgisi olan birisi hakikat bilgisidir diyecektir. Yani hakikatin peşine düşmek, ardına düşmek ve değerleri saptamak, kendi yeni değerler almak, değerleri gözden geçirmek. Ee, bunun bu bu şekilde eğer felsefeyi tanımlarsanız felsefenin yapacağınız yer okuldur ya da ekoldur. Eski Yunan'dan beri bu böyledir. Akli bir söylem olarak felsefe bir okulların içerisinde gelişebilir. Bir resmi resmi söylem de olabilir böyle bir felsefe. Hı -hı. Başka felsefe, ikinci tanım var ki kendisi o tanımdan yana. Felsefenin bir bilgi değildir. Öznenin doğrudan dönüşümüdür felsefe diyor. Hı. öznenin dönüşümü varoluşun altüst oluşu eee salt ussal olsa da dine de yakın bir bağlanmayla yapılır bir aşkla yapılır bir böyle bir bağ kendinden geçmeyle yapılır. Bu anlamda felsefe eee Birincisi Aristoteles'in skolastik görüşü çok yakın profesörlerle öğrencilerin ilişkisi arasındaki bir şey, e, olarak düşünebilecek bir felsefe, öğretmenlerin öğretebilecekleri ya da kuşaktan kuşa aktarabilecekleri, öğrenciler öğrenci kuşağına aktarabilecekleri e, bir bilgi toplumu felsefe. Ama diğeri birinin, bir insanın bir başkasına özgürce seslenişi, serbest seslenişi. Sokrat'ın tıpkı Atina sokaklarında yaptığı gibi öğrenciye ahlak bozulsuz söylenir diyor Sokrat'ın. Felsefe böyledir. Ahlak bozar. <gülüyor> bozar. Gençleri baştan çıkarır. yani Gençlerin ahlakını bozar. Onların düşünce alışkanlıklarını değiştirir. Ezber de bozar, ahlak evet, evet. da bozar. Ezber de bozar, ahlak da bozar. Yeni değerlere tanıştırır onları. Yeni değerler dayatmaz ama yeni değerler aramaya teşvik eder. Ki o zamana değin savunmuş oldukları değerlerin doğruluğundan kuşku duyar. Kuşku zaten bütün meselede o şüpheyi bir evet. kere, o şüphe tohumunu bir kere düşürebilmek evet. insanların içine değil mi? Gençlerin evet. Keza şeyin işte Jean-Jacques Rousseau'nun itirafları da böyle bir felsefedir. Yani evet. Bir felsefe kitabı belki kabul edilmez. Katı felsefeciler kabul etmezler. Ama Sokrat'ın yaptığı tarzda, Bir başkalarına serbestçe sesleniş olarak felsefedir. Bu durumda felsefe yapanın konumu çok önemli değildir. Ne filozofun önemli ne de onun seslendiği insanların konumu önemli. Felsefecinin söylemi konumundan bağımsızdır. Kral değildir, rahip değildir, tanrı değildir, peygamber de değildir. Filosof herhangi bir kişi olabilir. Evet. Ama sesle, insanlara seslenir ve onları dedi, senin de dediğin gibi ezber bozmaya e, kışkırtır insanları. Yöneldiği kitle de belirli bir kitle. Öğrenciler de herhangi bir kimse olabilir. Bu nedenle diyor felsefe doğası itibariyle, özü itibariyle son derece demokratik bir etkinlik evet. bir eylemdir felsefe. Ama felsefenin amacı o kadar da demokratik değildir. Çünkü her filozof burada belki çeliştiğini düşünebilsin. Belirli bir hakikati yakaladığını da söyler diyor. Ve evrensel bir hakikati söyler. Bazen bazı ilkeler evrensel olmak zorundadırlar. Göreci olamazlar diyor. Adalet, eşitlik bunlarda herkes birleşmek zorundadırlar. Özgürlük. Evet yani bunun bunu yakaladığını, özgürlüğü, eşitlikten yana olduğunu söyleyen bir filozof. Ki ister istemez diğer filozoflar arasında bir hiyerarşi kurmuş olur. Zihinlerin eşitliği aksiyomu ile düşüncelerin eşitliği aksiyomu arasında bir çelişki vardır diyor. Çok ilginç. Evet yani. yani Haksız sayılmaz. Evet yani şimdi adaletin adalet gibi kavramlar, adalet gibi yani norm normlar hiyerarşisi, evet. bir anlamda değerler hiyerarşisi evet. getirmiş gibi oluyor şimdi. O evet. kanallık etmeyeyim ama. Ya yani doğru doğru öyle kendi düşün her düşündüğün mesela filozoflar e, e, günümüzde bir şikayeti var yani e, hepimizin paylaşacağı bir düşünmeye önem veren yani insanların paylaşacağı bir tezi var e, felsefenin düşünmenin artık kıymet pek değer verilmediği bir dönemde yaşıyoruz. Kıymeti harbiyesi kalmadı yani, diyor değil mi evet. felsefe adına çok ucuz şeyler yapılıyor. Gene o e, yeni filozoflara bir, burada bir gönderme var. Onların bir eleştirisi var. E, ama Hegel de felsefenin sonunu söylemişti. Felsefenin sonundan bahsetmişti. E, Nietzsche de felsefenin sonundan bahsetmişti. Ama burada felsefenin sonunu söylerken felsefe, yeni bir felsefe ortaya koyuyorlardı. Durun dinleyin ben yeni bir şeyler söyleyeceğim. Ben evet. ortaya çıktım yeni bir şeyler söyleyeceğim. Yani bilge kuş, baykuş karanlıkta yeniden ötecek. Bir yandan şey, Hegel. Nietzsche de hayatı bir yeniden olumluyor bir kahkahayla ile bu kahkaha bir felsefe. Evet. Yani bir felsefenin karşı çıkarken kendi felsefelerini söylüyorlar. Demin o şeye gelelim. Bu söylediklerimizle çok bağlantılı bir filozof kendi hakikati, evrensel hakikat ilkeleri bulduğunu söylerse, bulduğunu iddia ederse evet bir hiyerarşi, bir düşünceler hiyerarşisi kurma. Evet. <gülüyor> Ancak bir bölünme de yaratıyor toplumda. Yani bir tıpkı öz, e, felsefeyle felsefe ile Siyaset arasında bir birlik var dikkat edersen. Bir amaç birliği de var. Demin ö, devrimci siyasetler toplumda bölünme yaratır diyordu. Hı hı. Filozof da bölünme yaratır. Evet. Devrimci siyaset yapan devrimci militan gibi. E, o, o zaman da e, filozof aralarında, da politika yapmış oluyor. Bir evet yani tabii. aralarındaki şey e, bir e, e, aralarında bir ortaklık var. Orada çok hep onun sevdiği, çok önemsediği, mücadelede omuz verdiği kağıtsızlar vardır göçmenlerden. Hı hı. Liseli halkçı gençlikten bahsediyor mesela. Sokrat'ın nasıl Atinalı gençleri bozduysa ahlakını bozduysa evet. onlar felsefeden çok etkileniyor. Bırak yeni filozoflar Bernard Henri Levy felsefenin sonundan bahsetsin. Ama Fransa'da Avrupa'da bir gençlik var. O felsefeden o kendi onları yapılan o özgür seslenişe kulak veren işte evet yani bunu belki ila, başka programlarda evet. da tekrar ele almamız gerekir hatta iyi de olur. Evet. Yani bu Occupy hareketinin o kütüphaneleri evet. bütün konferanslar dizisi Amerika'nın dört bir tarafında evet. aynı şey Indignados'ta İspanya'da gördüğümüz çok öyle bir felsefeyle bağlantıda var düşünsel evet, faaliyetle. Evet. Devletin çizdiği eylem alanının dışına çıkan, çıkma. Çıkmayın. Aynen öyle. Orada onun öyle. dışında bir var oluşsunca. Düzen verilen bir alanın dışına çıkış. Bir eylem tarzının çıkan ve o muhalefeti onun dışında yürütenler. Yani böyle bir felsefeden yana böyle bir felsefe özgürleşme siyasetleriyle iç içe geçebilir. Yani felsefe bilginin ulaşmaktan daha fazlasıdır. Felsefe sonuçta bir eylemdir aslında. Evet, eylemdir. Herhalde bu noktada evet. bitirebilir çok da iyi bir not, notla bitirmiş oluyoruz. Felsefe şey Felsefe itaati yerine başkaldırı ve eleştiri koymaktır diyor. Aynen öyle. Ben de buna tamamen katılıyorum. Evet bu şekilde de Alain Badiou'nun iki kitabından kalkarak filozofun 75 yaşındaki Fransız filozof ve aktivistin aslında düşünceleri ve eylemleri üzerinde konuşmak fırsatı buldu. Çok az sayıdaki Maoistlerden bir tanesi de Avrupa'da galiba. Evet. 68'in Maoizmine çok bağlı hala biterken de, bitirirken de Scott Walker'dan The Ballad of Sacco and Vanzetti çalarak kapatalım diyoruz. Hepinize günaydın. Father, yes I am a Fear not my cry The crime is loving the forsaken masses yearning to be free the wretched refuge of your teeming shore send these the hopeless send this task And now I'll tell you what's against us, an art that's lived for centuries. Black and all of the history Father, yes, I am a prisoner Only side Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun